الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله وما توفيقي وعصامي الا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على, اللهم صلوا على, صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Allah mucallalazin hamdun allahü ashiyakum. Aüze bila semeyül Aşkafirullah al-Hayy al-Qayyum. Hacan tokom al-Hayy al-Qayyum, illedi, laimet abda. Ve defaat oan kumü su abla, e hâle vla, güvete, illa al azim. Recep Şerife az bir zaman kaldı. Rabbim hayırla kavuştursun. Üç aylar mübarek zaman, mevsim. İnşallah önümüzde bir ders daha geleceğiz. Mayıs'ın kaçı? Mayıs'ın ikisi mi dedi? Cumartesi yani Mayıs'ın başında inşallah geleceğiz. 2 Mayıs. 2 Mayıs Cumartesi inşallah akşam namazı kaçta olursa yani akşam namazının müteakiben inşallah geleceğiz. Ondan sonra da Berat Gecesi geleceğiz buraya inşallah. Berat Gecesi mübarek kandil Şerif burada ihya edeceğiz inşallah ibadetle O Haziran'ın birine çatıyor herhal Ondan sonra izin alacağız sizden ramazan Şerif on sonra Herkes köye gidiyor, işe gidiyor şey, Biz de işlerimize bakarız Üç ay kadar müsaade aldık sizden geçen sene Bu sene de müsaade alacağız inşallah 13'ün önümüzde bir sohbet var Ondan sonra bir sohbet daha var İki sohbet daha var ona göre gevşeklik etmeyin. Ondan sonra tatil var. Ya bir daha gelmezsin onu sonra gelirim, onu sonra bir de bakarsın bir daha da yok. Ne yapacağım? Çok kaybederse. Onun için şimdiden söylüyorum. Önümüzdeki sefere hanım cemaatler yine aynı gelebilir. Kandil gecesi hanım cemaatler gelmesin. Şimdiden söylüyorum. Berat gecesindeki sohbete hanım cemaatler gelmesin. Çünkü erkekler sokaklarda kalıyor mübarek gece 1 Haziran'da o zaman sadece erkekler gelsin. 2 Mayıs'ta kadınlar gelebilir, 1 Haziran'da sadece erkekler gelsin. İnşallah, İnşa'a Rabbi. Ve şâ'a Rabbi kulleşeyni ilmâ. Rabbim biliyor her şeyi. Bakalım halimiz nice olur. Evet. Elhamdülillah sıhhat bulduk geldik. Geçen bizim camide sohbete gidemedim. İstanbul'da gidemedim. Hastanelik oldum. Ama şimdi buraya gelebildim elhamdülillah. Rabbim kuvvet verirse geleceğiz. Önümüzdeki sohbetleri bu şekilde duyurmuş olalım. Tabi burası aylık olduğu için çok konu birikiyor ama e, biz de çok uzatmayacağız. Bir buçuk saat üzere rüyamda öyle gördüm. Öyle devam edeceğiz bu ara. E, inşallah bu vesileyle sizlere önümüzdeki mübarek gecelerin, günlerin faziletli amelleriyle ilgili bazı şeyler anlatırım inşallah. Bir de hadis-i şerif gördüm. Gördüğüm hadis-i şerifi evvelce görmüştüm de bu kadar uzun rivayetini ilk gördüm. Kitapta buldum. O hadis-i şerifle inşallah başlayalım. Ondan sonra da Recep Şerif'in ilk gecesi kılınacak namaz. Regaib gecesi kılınacak namaz. işte hakkında bazı faziletli ameller size anlatırım inşallah. Kısa da olsa bereketli olsun. Allah Teala bereketler halka eylesin. Amin. Amin. İyi Recep Şerif şundan ilk 10 gece 30 dekat namaz var. 10-10 kılınıyor başında. Onun sayfasını bulalım. Dergide yazamadık. Yer yoktu. Faziletini yazdık da tarifini yazamadık. Onu da Kardeşlerimize beyan edelim. Allah Teala kazananlardan eylesin. Ömrümüz kısadır. Nefeslerimiz sayılıdır. Vakitlerimiz sınırlıdır. Bitmek üzeredir. Çok az bir zamanımız kaldı. Çoğumuzun ahirete gitmesine. Her hafta nice kardeşimizi ahirete uğurluyoruz. Ve yolculuyoruz. Tabi insanlardan çoğunu da ben yakın takip edemiyorum. Eski tanıdıklarım, aklımda kalıyor isimleri. E, yeni cemaatler çoktur. Ben onların hepsini e, tabii ki e, ismen ve sureten tanıyamayacak hale geldim. Çünkü kalabalıklaştı. Eskiden geliyorduk Bursa'ya 10 kişi, 20 kişiyle ev sohbeti, 30 kişi, 40 kişi, bunları tanıyorduk. E şimdi bu kadar insan nerelerden geliyorlar? E, dünyanın her yerinden izliyorlar, seyrediyorlar. Ben onlarla... E, ama Allah biliyor hepsini. Ben hepsini dualarıma katıyorum. Siz de beni duadan unutmayın. Ama tabi babam hastanede Allah acil şifa versin babama. Hayırlı uzun ömürle başımızda bereket olarak ipka ailesin. Amin. Ona gittik mesela ziyarete gece, perşembe sohbetten sonra. E, baktım, bir arkadaş hastanede dedi ki ben sohbete geliyordum işte abim kanser mi oldu, ne oldu, hasta oldu. Onla uğraşıyorum şimdi. Gelemiyorum bu ara mesela. E istiyor. Rabbim abisine acil şifalar eşyan eylesin. Ondan sonra baktım. Gencecik bir arkadaş. Ben babamın odasından çıktım. Benden genç. Belki de yarı yaşım da. E, dedi her hafta ben sohbete geliyordum. Şimdi hastanedeyim. Gelemiyorum. Bana dua edin. E ne oldu sana? Kan kanseri oldum. Hey kurban olduğum Allah'ım. Şifa ver ona ya Rabbelak. E. Sohbetlere kanlı canlı gelsin. Ya Rabbelak. E. Amin. E şimdi bak sen de kanser olsan gelebilir misin? Karnın ağrırsa gelebilir misin? Başın ağrırsa gelebilir misin? İnsanın bir yeri ağrırsa canı oraya gidiyor. Bütün aklı oraya gidiyor. Bütün dünya senin olsa bir ağrı sancı girse insan her şeyi gözden çıkarıyor. Evvela sıhhat. Tabi imandan sonra. E dolayısıyla üzülüyorum da tabii ama hangi hastaneye nereye gitsem kaç kişi bir sohbete geliyordum işte hasta oldum gelemiyorum veya hastam var gelemiyorum gecen gece işte hastaneye kalktım e yanındaki odada bağırış çağırış yıkıldı ortalık ya ne oluyor kadın kocasıyla kavga ediyor bir şeyler girdiler birbirine e çocuk küçücük çocuk kanser olmuş beyninde tümör olmuş e kaç aydır çocuğun başını bekliyorlar çocukta birkaç zamanı var öldü ölecek dediler kurban olduğum Allah'ım ölüleri diriltmeye kadir çakır. Tümörü de giderme ya O bebeğe de şifa ver ya Rabbele. Anasını, babasına yuvasını dağıtma ya Rabbele. Amin. Ben böyle üzülüyorum. Her şeyden üzülüyorum ben. Ama elimden bir şey gelmez ancak dua gelir. Haberlerde bir kayıp olsa hemen kayıp duası okuyorum bulunsun. Bir şey olsa hemen Müslüman ölse hemen rahmet okuyorum. Ben insanlara faydalı olmak için yaratılmışım. Siz de öyle yaratılmışsınız. Müslümanlar insanların faydası için. Küntüb-Khayra ümmettin. ''Uhricet insanların İnsanların menfaati için ortaya çıkarılan ümmetlerin en hayırlısı Muhammed Mustafa'nın ümmetisini sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için E tabi ki çocuk üç aydır hastanede ölmek üzere, ana babanın da psikolojisi bozuldu, morali bozuldu, girdiler birbirine boşanacak hale gelmişler. Zor işler bunlar, zor işler. Tuzunuz kuru tıkırınız yerinde arabalar, minibüsler, otobüsler geldiniz gideceksiniz affolarak çıkın gidin inşallah ama millet hastanelerde millet ini inim iniyor çocuğu kanser ana babanın gözü önünde hani ki ana baba yaşını başına almış biraz daha insanlar rahat kabul ediyor ama ana baba çocuğunun ölümünü ve çocuğunun hastalığını Zor kabul ediyor tabi sabır. Allah Teala çok sabırlar ihsan eylesin. Hastaları olanlara, hastalığı olanlara, ağrı sancısı olanlara Allah Teala isyan ettirmesin Allah Teala. Rıza nasip etsin. Allah Teala kazasına, kaderine razı olmayı nasip etsin. Biz inanmışız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu da bu hadislerdendir. Müselsel. Ne demek müselsel? Şimdi rivayet edeceğim kitap ben şu zattan duydum, o şu zattan duydu. Bu şekil zincirleme, silsilesi açıklanan, beyan edilen hadisler kitabı. Endonezyalı zannedersem bir alimdir. Muhammed Yasin el-Fadani Hazretleri. Yakınlarda vefat etmiş. Belki benim yaşım, yani birkaç yaşımdayken ben vefat etmiş. Tabii ben ulaşamazdım da. Seyyid İbrahim Ahsai Hazretleri vesaire onların tanıdığı bir zat yani. Ondan da icazetleri var onların. Dolayısıyla bizim de icazetimiz olmuş oluyor. Zaten bu kitabın sonunda diyor ki, benim asrımda bulunanların kümüne bu hadisleri rivayet etmeye, bu rivayetleri nakletmeye icazet verdim diyor. E ben de onun asrımda bulunmuşuz. Yani 1300 küsurlu. E benim de doğumum 1384. Dolayısıyla o 14. asır oluyoruz. 14. asırda bulunmam hasebiyle o asrın ehline verilen icazete dahil bulunuyor. Yaşım hasebiyle yani. Yaşım hasebiyle. E bir de anlamak meselesi. Sana da icazet verilmiş olabilir. Sen de benden de yaşlısın ama anlamıyorsan icazet neye yarasın? Kitapta duruyor icazet. Ama bazı alimler hatla, kalemle ve kitapla icazet vermişler. Elhamdülillah biz de kabul ettik. Muhammed Yasin El Fadane Hazretleri Rabbim ruhunu, kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. Evet ruhuna bir fatiha okuyalım. Madem faydalanacağız ondan. Allahu salli ala salli ala salli ala muhammed ve ala ala salli. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Hamdülillahi rabbil alemin ar-rahmânirrahim. İyâka ne'abüdûn, yâka ne'stâiz. İhdînâ's-sılâhü tutamıştık. En-amte aleyhim gayril meghbûbi aleyhim. Ve l bir de o arada şey de diyelim. İsmi neydi o zat? Geçen Fesbuha'da resmini attık. Seyitlerden bir zat geldi ya. Muhammed'di de. Lakabı neydi? Seyit olan zat. Haslen Filistinliyim dedi sonra. Bizi ziyarete gelmişti. Dedi eli Sünnete müdafaa ettiğin için seni ziyarete geldim Benden de yaşlı. İsmini tam bak da şöyle. O Seyit olanı. O da işte ayrılırken sohbetten evvel görüştük. Oldu 2-3 hafta. Şeyde resmi var. Facebook'ta atmışım. Siz yediğinizi içtiğinizi atıyorsunuz. Ben de hocaları şeklere atıyorum. Ne yapayım arkadaş? Ben öylesin gibi butları götüremiyorum ki. Efendim, kuvvetim yok yeme. <gülüyor> yok yok Seyit o. 3 kişi geldi ya, Sen isimlerini attın bize. Facebook'ta vardı. Muh Muhammed adı da. Çok Muhammed ismi var. Allah artırsın. Peşineki ismi de söylemek lazım. Göbru alimlerden ayrılsın. O zat e, dedi ki senden bir var. Dedim buyurun. Seyyid Muhammed Said hocam. He. Seyyid Muhammed Said. Evet. Muhammed Said hazretleri evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşenlerden manevi çok manevi halleri var. Mübarek bir zat. Şimdi Antep'te duruyor herhalde. Şam'da Şam ulemasında. En son onu aklıma geldi de o gün orada camide diyecektim bizim derste unuttum. Fatih Avkur şimdi aklıma geldi. Bu millet dedi hep diyor. Seni dedi dinlerler sen televizyondan her yere ulaşıyorsun dedi. Ne olur dedi benim vasiyetim dedi. Sana dedi benim hatırım için bunu söyle. Ben de söz verdim ona. Sözümü de yerine getiremedim yani. Onun için burada da onu da söylemiş olalım. Bu vela zalin bu yanlış Sakın zallin desen bazı alimlere göre namaz bozuluyor. Ama imamlar da bazı zallin diyor. İmamla, i̇mamları zaten imamlar düzgün okusa cemaat kurtaracak paçayı. Bazıda cemaat düzgün okuyor imam yanlış okuyor. E bir de böyle de sıkıntı var. Allah'ım imamları ıslah eyle ya Rabbi. Müezzinleri hidayet eyle ya Rabbi. İmamlarım özneri doğru okumaya muvaffak eyle Doğru kıldırmayı nasip eyle yarım. Ya amin amin. Neyse siz yine mesul olmazsınız ama E şimdi sen gidip imama da bir şey anlatsan, imam da sana Çakar yani bir laf. Tokat çakan imam da çıkar da Lafı çakar yani, hadi git be cahil adam der sana falan. Ben İmam Hatip'ten okudum, ilahiyat mezunuyum falan ama Maalesef İmam Hatip ilahiyat mezunu da çok yanlış konuşan da var, Okuyan da var, fetva veren de var. Allah sağlamlarına düşürsün bizi. Fazru kerem amin. Nasıl yapacağız orayı? Gayril mağdubi. Gayril mağdubi. Velallâh. Velallâh. Bu vah'ı da çıkartmak iştir. Ben soldan zor çıkarıyorum. Ee, bazıları sağdan da çıkarır. Sağdan çıkaramıyorum. Soldan neyse bir taraftan kurtaralım. Sol taraftan. Dişlerin altına dilini vurduracaksın. He? Vat harfini en iyi okuyan benim buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer bile uğraştı bu Vat harfiyle. Bu işler kolay işler değil ama adamın tı değil vı değil sat başka. Bu va. Vıy, vıy aynı. Bir de vı, Bak dişlerim orası vı. O da başka. Ey mübarek Arapça ya! Türkçe, hepsinde Z. <gülüyor> ne gelirse Z. V, Y, Z. Lan bu Türkçe ne fukara lisan. Sade Türkçe değil, Almanca da öyle, İngilizce de öyle. Hepsi öyle. Arapça, Kur'an lisanı. Onun için, onun harfleri başka, kelimeleri fazla, manaları fazla. Allah Teala ondan bizi ayırmasın, amin. On üçündür ki, Arapça farz vacip öğrenmek var. Farz Kur'an lisanı. Fatiha okuyamıyorsun ha. Harfleri çıkaramazsan Fatiha gitti. Fatiha gidince namaz gitti. Değil mi? Bediüzzaman zaman Said Nursi Hazretleri Kürt idi. Gerçi ben şeyitlik e, de olduğuna göre Arap olması icap eder. Ama Saidi Kürdi diye imzalar atmıştır. Kürt idi. Ama Kürtçülük yapar mıydı? Yapmaz. Kafatasçılık yapar mı hoca adam? Yapmaz. Ne dedi? Arapça farz. Türkçe elzem. E, Türkiye'de yaşıyoruz. Türkçe çok lüzumlu elzem. Kürtçe, caiz dedi. Kürtçe, caiz. Türkçe elzem. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Nasıl anlaşacağız milletle? Türkçe çok lüzumlu. Türk olmayanın bile Türkiye'de yaşıyorsa Türkçe bilmesi elzem. Çok lüzumlu. işini gördüremez. Değil mi şimdi? Ondan sonra ama Arapçaya ne dedi? Farz. Niye farz? E, namaz farz. Kur'an öğrenmek farz. E, Arapça oldu. Farz. Dikkat edin. Onun için o Seyit Hazretlerinin de o zatın, Muhammed Said Efendi vasiyetini yerine getirdim. Tamam mı? Şahitsiniz. Artık size kalmış. Yanlış okursunuz, doğru okursunuz beni alakadar Etmez. İmamlar özellikle dikkat etsinler. Böyle mağzubi, zubi demesinler. Zalin. Zalin çok yanlış. Hiç Arapçada olan bir şey değil. Araplar e, Arapların şivesi üzere kıraatları üzere okuyun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim Arapçadır. E, ona göre harflerin mehraçlarını çıkış yerlerine rahat edelim. Gayril mağzubi aleyhim ve la va. Va altı elif çekilecek ve la vaa ve la va. lin lin iki olur dörtte olur ama yani çekebilirsin ama iki kurtarır lin iki kurtarır ama vaa nasıl ben vaa'yı çekene kadar adam Fatiha'yı değil rekatı bitirdi yanımda ben vaa'yı çekene kadar Adam birekatı bitiriyor. Durum vahim yani. Onun için sizin namazlar ne bileyim ne gerekir. He? Seyf secdesi kurtarır mı acaba? <gülüyor> seyf secdesine de bir sev secdesi daha lazım. Gerçi seyf secdesinde seyf secdesi gerekirse tekrarlamak gerekmez. Fetva odur ama. Çünkü kıyamete kadar seyf secdesi yani çünkü. Bidat ettayiyatı yanlış okuyor, salliyi yanlış okuyor. Ne yapacağız? Namazı bitiremeyeceğiz ki bu vaziyette. Allah'ım size acısın Allah'ım. <gülüyor> Bana sizden çok acısın. <gülüyor> Allah'ım bizi hidayet eylesin. <gülüyor> Lüzumsuz filmleri, dizileri, haberleri, reklamları, açık oturumları, fuzuli işleri bizde ikra ettirsin allah Teala. Biz'e zaruri itikadımızı ehli sünnete göre tasih etmeyi, düzeltmeyi, gözden geçirmeyi, sonra fıkıh ilmini, ilmihal bilgilerini, kıraatımızı düzgün yapmayı, tecvidimizi, talimimizi güzel yapmayı, namazımızı rızası üzere tamamlamayı nasip eylesin. Allah'ım bu cemaata bunu nasip etmeden canlarını alma ya Rabbelallah. Amin, amin, amin Dua kuvvetli olunca amini basıyorsunuz tabii. Ölmeden yırtalım diye, değil mi? Ölene kadar yanlış git. Ölmeden nasıl olsa bu dua tutar. Tutar Allah'ın izniyle. Bu dua tutar. Allah adamın zorla kulağından tutar. Bir de bakarsın mecbur olmuşsun. Talibini düzeltme. Belli olmaz bu işler. Ah birkaç kuruş para olsa ucunda. He? Camide deseler ki Fatih'i düzgün okuyana şu kadar para. He? Hocalar para dağıtabilseler. Mübarek Büyüğümüz Ramazan efendim hocamızın gibi şeker dağıtsalar herkes. O şeker dağıtıyor bak. Hep hocalar şeker dağıtsa bu millet şekere de gider, fark etmez. Bir şeker bayağı iş görür yani. Ne yapar efendim? Fatiha efendim doğru okuyana şeker deseler yine bu cemaat dolar ha şeker için. Lokum için dolar. Hep size dua ediyor. Amin Allah'ım. Ma Allah'ım amin olsun. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin, Allahumüccelli Allahum aleyhizina Muhammed ve mu ala, ala sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Rahmanirrahim. Malik, Yakın ebedi, Yakın esdi. İhden sıratı Müslüman. ve ebedi. Oğlunun esdi. Oğlunun ebedi. Oğlunun esdi. Oğlunun Vay. Ben yalnız okurken de böyle okuyorum. Namazda da böyle okuyorum. Namazın dışında da böyle okuyorum. Ben bir fatiha okuyana kadar siz 3-5 tane okuyorsunuz. Nasıl oluyor böyle? Ben mi evlamlıyım? Siz mi yanlıştasınız? He? Bu işe de bir karar verelim. Onun için ağzımızı düzeltelim inşallah. Evet. O mübareğin vasiyetine yerine getirdik. Şimdi nereden geldik kaderden diyordum yani çocuğu hasta olan e, anası babası kendisinin başına bela gelen biz kadere ne yaptık iman ettik Allah Teala bizi yaratmadan evvel bunları başımıza geleceğini yazdı mı yazdı bakmayın siz Mustafa İslamoğlu diyor ki yazmadı alın yazısı yok diyor Allah Teala buyuruyor yazdım ayet bu toprağa musibet vursa, dolu vursa, mahsulleri kırsa, sel gelse, tarlaları götürse, <gülüyor> canlarınıza bir bela gelse, kanserdir, ülserdir, şekerdir, vesaire. İlla fi kitabin, bunların hepsi bir kitapta yazılmıştır. Min qabli enne bera'ahâ biz o toprakları yaratmadan canları yaratmadan cananları yaratmadan he evvel bunun şu tarihte şu gün şu vakit şurada başına şu gelecek biz kitapta yazdık diyor l l bu işler Allah çok kolay Allah Teala olmadan bilir mutezile mezhebi ne diyor mutezilenin bazısı İşte bu aziz bayındır kafası Mustafa İstamoğlu kafası. Aziz Bayındır'a telefonda ne sordu çocuk? Dedi ki hocam dedi ben bir kızla evleneceğim, evlenmek istiyorum. Kimden evleneceğimi Allah bilir mi dedi? Ne bilsin Allah evladım dedi. Ha telefonda internette herkes duydu. O çocuk da maksus sormuş da telefona kaydetmek için bunun ne kapada olduğunu. Allah razı olsun o çocukta. İyi bir hanım nasip etsin ona? Amin. Evlendim evlenmedi mi bilmiyorum. Kimdir o çocukta tanımıyorum yani. Tanımıyorum ama çocuk çok iyi bir hanım Allah nasip etsin ona. Bu adamın rengini çıkarttı meydana. Allah diyor ne bilsin dedi oğlum senin kimle evleneceğin dedi. Ya resmen. Herkes dinledi internete attılar sesini. Ha o zaman işte Mustafa oğlu o kafa alın yazısı yok. Alın yazısı yok ne demek? Allah ne zaman biliyormuş benim kimle evleneceğimi? Evlendikten sonra bilirmiş. E benim anamdan ne farkı kaldı? E benim anam da ben evlenece bilir. Ya sen Allah'ın ilmini gittin, koca karıların ilmine eşit mi tuttun? Ne cahilsin sapık adamsın. Onun için, Mevla ki, bu işler bana kolay, ben yaratmadan biliyorum. Peki, niçin ben bunları yazdım önceden? Levh-i Mahfuzda. Likeyla teesev u'la Sizi fevt edene üzülmeyin. Yani kaçırdığınıza üzülmeyin. Kaçan balık? He? Büyük olur mu? Olur he. Ben de balık çok tutardık evvelce biz. Babamla falan sandalımız vardı. Küçük bir şey. Çıkardık balığa. Gece sabah kadar. Çocukluğumu diyor diyorum. Şimdi balık tutmaya halim mi kaldı? <gülüyor> Çocukken. Lüfer'e çıkardık. Lüfer gece tutulur. Lüksle beraber. Ondan sonra bazı eski kaşar adamlar da vardı babamın arkadaşları. Tam kaçarlardan vardı böyle. Neyse lazım değil. İmanlı ölenlerine Allah rahmet etsin. Amin. Amin. Şimdi ya o bir balık kaçar sen, ya o büyük balık derdiyim misineyi zor şey ettim beni aşağı çekiyordu falan. At, atış serbest. Yani kaçan balık büyük olur. Şimdi de efendim bir şey kaçtı, bir fırsat vardı. Kaçırdın onu. İmtihana girdin kazanamadın. veyahutta da şimdilik aday adayları gibi. Dolu aday yatağı var. Ortalıkta. Eşicik adam aday olamadı. Ne diyecek şimdi? Yahu şu iş olmasaydı ben aday olacaktım. Şu iş mani oldu. Veyahut aday oldu o kadar masraf etti. Kazanamadı. Kazanamayınca ne oldu? Ya görüyor musun? Şöyle olsaydı ben kazanacaktım. Halbuki Madem ki olmadı, o zaten hiç olmayacaktı. Zaten o ezelde neydi? Yazılmıştı. Şimdi Mevla buyuruyor ki, niye ezelde yazmış idim? Bunu da size niye bildirdim? Kaçırdığınız şeye üzülmeyin. Niye? Kaçtı. Üzülme gerek var mı? Niye yok? Zaten allah Teala ezelde onu bana yazmamış. Yani nasip değil. Zaten ezelde nasip olmadığı belliyse ben onu bilmediğim için gayret ederim. Ayrı dava, teşebbüs ederim, meşru işlere girişirim. Ama elde edemediğim zaman zaten o benim nasibim değildi. Adam bir kıza aşık oluyor, tutuluyor, istiyor, istiyor, istiyor. 5 sene, on sene kaçırmak, kaçırmak yapmayın sakın ha. Öyle işler hiç caiz değil. Neyse kızı vermiyorlar. Kızı vermiyorlar. Neticede bu kızı alamıyor. Bu sefer ne yapıyor? Bunalıma görüyor, üzülüyor. Bu yüzden intihar eden var mı? Ne manyak adam ya. Bir karı için insan intihar eden, kafayı mı yedin sen? İntihar eden var. Psikolojisi bozulan? Var. Depresyona giren? Var. Çıkamayan? Var. E şimdi kardeş değer mi ya? Ama... Tabii ki burada... Kaderin sırrına inansaydı ve bilseydi ki bu kız zaten ona ezelden nasip değil. Bu kadar üzülür müydü? Üzülmezdi enayi. Ondan dolayı kaçırdığınıza üzülmeyin. Neden? Hiç kavuşamayacaktınız ki zaten. Ve la tefrahû bimâ takum. Allah'ın severdiğine de şımarmayın. Ne demek? Allah sana bir makam verdi, mevki verdi, para verdi... İlim verdiği fazilet ne verdiyse maddi manevi. Şımarma neden? Bu senin hünerin değil. İrade kudretini kullanırsın, kesbedersin, çalışırsın. Sebebiyet inkar edilemez. Ama Mevla bunu ta ezelde sana yazmış mıydı? Yazmıştı. O zaman senin bunda çok bir dahlin tesirin yok. Lütuf Allah'tan geliyor. Ne şımarıyorsun? Ezelde yazılmıştı zaten. Bundan dolayı kaderin sırrını bilmek lazım. Şimdi bu hadis kitabından bir rivayet. Bu bu şey hadisler şöyle. Mesela bu Muhammed Yasin el-Fadani Hazretleri diyor ki mesela ben diyor yaslanarak bunu felanca yaslanarak bana nakletti. O da diyor ki falan zat yaslandığı bir vaziyette bana bu. Bu mesela e, ittika ile müselsel Şimdi mesela diyor ki, bu şimdi okuyacağımız el-müselsel bir tebessüm, tebesümle müselsel. Ne demek? Şimdi bu zat diyor ki mesela, bana Şeyh Ömer Hamdan tebessüm ederek anlattı. O da diyor ki, bana Şeyh Muhammed Abdülbaki tebessüm ederek anlattı. O da diyor ki, bana Seyyid Ali bin Zahir-i'l-Veter'i tebessüm ederek anlattı. O da diyor ki, bana Abdülganiye Dehlevi tebessüm ederek, bu nereye kadar geliyor? Sabit el-Bünani'yi tanıdığımıza geçelim. Siz onu da tanımıyorsunuz belki. Tabi'inden bana tebessüm ederek anlat. O ne diyor? Ece i̇şte Muhammed ibn Sülemi bana tebessüm ederek anlat. O ne diyor? İşte geliyor. Ha Sabit el-Bünani'yi geri gitmişim orada satırı kaçırdık. Sabit el-Bünani tabi'in diyorum araya ne girdi bu kadar. Sabit el-Bünani diyor ki bana Enes ibn-i Malik tebessüm ederek anlattı. Enes ibn Malik diyor ki Radıyallahu anh. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek anlattı. Böyle gülerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki haddeseni Cibril aleyhisselam ve tebessüm Cibril bana tebessüm ederek anlattı. İşte bu silsile böyle bu hadiste neyle gelmiş? Tebessümle gelmiş. Anladın? Bu kitapta böyle işler var. Mesela yaslanarak anlattı. Aynı şekilde. Haşr suresinin sonu Levenzelna. Onun hakkındaki hadisi anlat. Nasıl anlattı? Elini başına koyarak. Kim Levenzelnayı okurken elini başına koyarak okursa bitirdikten sonra böyle üflerse bütün maddi manevi bütün dertlerine deva. Levenzenna'dan daha ila, tesirli ilaç yok. Ama nasıl yapacaksın? Şifaya niyet edersen elini kafanın üstünde tutacaksın. Bitince böyle çekeceksin üfleyeceksin. Anladın? Mesela o diyor ki bana ozat Elini başın üstüne koyarak bu hadise anlattı. Ona nakledi. Arada Buzat yakında vefat etti. 40-50 senelik bir şey. Yani demek istiyorum ki arada 30-40 ravi var. Hepsi aynı yapmış. Anladınız mı şimdi? Hah. Oradan kaderin şeyine geçtim. İnşallah onu da şey dedim. Buzat diyor ki, bana bu hadisi rivat eden mesela, sakalını tutarak anlattı. Böyle. Böyle tutarak. Ona rivayet eden sakal tutarak, öyle geliyor geliyor, sahabe-i hangi zat, o bu hadis o değil, aklıma geldi de söylüyorum. O da sakal tutarak anlattı, o da buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalını tutarak anlattı. Şimdi bir sünnet yapıyoruz. Bu da nedir? Kadere iman meselesiyle alakalı. Hani demin hastalıklardan bahsedince bu konu aklıma geldi. Biz kadere iman ettik, alın yazısına iman ettik. Bizi yaratmadan Rabbimizin bütün hepsini başımıza gelecekleri bildiğine ve yazdığına iman ettik. Burada canımızın istediği de olabilir, istemediği de olabilir. Ve bil kaderi hayrihi ve serrihi minallahi teala. Hastalık da Allah'tan geliyor, ölüm de Allah'tan geliyor, acı sancı da Allah'tan geliyor. Yaratmak ancak Allah'tan geliyor. Sebep olmak ayrı bir şey, senin günahından sebep oldu ayrı bir şey. Günahın sebep olabilir, yaratan ancak Allah. O zaman... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste sakalını tutmakla müşaresel. Anladın? Bunu sakal arada sırada okuyun böyle. Sakalınızı böyle tutun. Ne diyeceğiz? Hadi beraber. Amen kü. Bil kaderi hayrihi ve şerrihi Hulvihi ve murrihi. Kaderin hayırlısının, şerrisinin, tatlısının, acısının Allah'tan geldiğine iman ettim. Ettiniz mi? Evet. Tamam. Arada bu kelimeyi tazeleyin. Âmentü bil kaderi, <Gülüyor> hayrihi ve şerri, hulvihi ve murrihi. Hulv tatlı, mur Mur acı Da mırra diyorlar da anlatsana mırra. İçmediniz mi hiç mırra siz ya? Ne adamsız be. Hulvihi ve murrihi. Ha, mur acı. Hulv tatlı, hulvihi ve mürrihi. Sakalını tutarak. Sakalı olmayanlar nereyi tutacak? <gülüyor> Bir an evvel sakalı temin etsinler. Sünnet-i Seniye'ye ittiba. Tamam mı kardeş? Şimdi ben sana hadis-i şerif okuyorum. Bu hadis-i şerifi Muhammed Yusuf El Fadani Hazretleri Şeyh Ömer Hamdan'dan sırayla saydım. Dört beş tane geldim. Hepsi nasıl nakletti? Tebessüm ederek. Siz de tebessüm ederek dinliyorsunuz maşallah. Epey bir tebessümleriniz fazlalaştı. Şimdi bu hadis-i şerifi Enes bin Malik radıyallahu sahibi el-Bunaniye radıyallahan nasıl nakletmiş? Tebessümle. Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl duymuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona tebessüm ederek anlatmış. Ve buyurmuş ki Sallallahu te aleyhi ve sellem Cibril bana Hatte seni Cibril Aleyhisselam ve tebessüm. tebessüm. ederek Cibril Aleyhisselam bana bu hadisi anlattı. Zaten bu hadis-i şerif sahihte de bir kısmı, üst kısmı geçiyor. Buhari Müslim'de de var. Hani cehennemden en son çıkan adam meselesi, hatta Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'in mübarek dişleri çıkana kadar güldüğüne dair rivayet. Tebessüm ifade ediyor zaten. Sesli gülmezdi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şimdi dinliyor muyuz? Bir hadis-i şerif anlatalım. Yarım sayfa, bir buçuk sayfa hadis ha. Hızlı hızlı okuyalım he. <gülüyor> Cennete en son girecek bir adam. Demek ki kadın değil. Cennete en son gireceğin adam olduğunu anladık. Bu kayıptan haber veriyor. Bir kere adammış. İsmi de var bazı rivayetlerde. Burada hadis-i bu adam cehennemden ne zaman çıkıyor yani en son. Ne bozuk adam değil mi? Cehennemden en son çıkmak için ne yapmak lazım? En büyük günahkar olmak lazım. Yine bile bu adam bile kurtuluyor görüyor musun? Şimdi kurtulacak. Ama Haseni i Basri Hazretleri Rabbi Teala ne derdi? Keşke o adam ben olaydım. Halbuki Hasan-i Basri Sahabeden sonra tabiinin en hayırlılarından. Ama derdi ki o adamın cehennemden çıkacağı hadisle sabit. Ben imansız da ölme tehlikesi var, hiç de çıkamama tehlikesi var derdi. Onun için kafanızı çalıştırın. Ne bozuk adam derken adamada imrenecek durumada da düşme tehlikemiz var. Hiç çıkamama tehlikemiz var. İmanımızı kurtarırsak inşallah çıkacağız. İnşallah hiç girmeyeceğiz. İnşallah ya Rabbi ya Rabbi. Bu cemaate gelmiş bu kardeşlerimiz. Ölünceye kadar imanlarımızı muhafaza ile. İmanla çene kapamak bize nasip eyle. Allah'ım azabını hiç göstermeden Allah'ım. Biz buna layık değiliz Allah'ım. Senin yolunu sevdiğimiz için ya Rabbi. Sevenleri sevdiğimiz hürmetine ya Rabbi. Evliya ulemaya, muhabbetimiz hürmetine ya Rabbi. Amin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Mürrâ alâs Geç bakalım sıratı diyecekler. Yahu adam cennete girecek en son. Sıratı geç diyecekler. Şimdi bu cehennemden çıkma meselesi de olmayabilir bu. Belki de bu hadiste o anlatılmıyor da olabilir. Çünkü nedir? Mahşerdeki muhasebeden en son kurtulma durumu olabilir. Çünkü cennete en son gelecek sıratı geç diyecekler. Ona demiyorlar öyle. Şimdi anladım. Beni kafama dank etti. Çünkü cehennemden çıksa artık sıratı geç mi? Demezler. Oradan anlaşıldı ki bu bir adam ki cehenneme girmedi. Bu adam. Velakin mahşerden de hesabı en son bitti. Herkes cennete girdi. Bu kaldı en sona. Şimdi buna ne dedi der? Nurra ala sıratı. Hadi uğra geç sıratı geç bakalım sıratı geçmeden cennet yok Bir yedin. biyedin ve tealleku ve tealleku bi rukbetin fe nezele ve Allah Allah. Kullama Şimdi bu adam birinin elinden tutuyor ondan koparıyor yine eli. Sırat Kıldan ince, kılıçtan keskin koca karı lafı değil. Hadis-i şerif Sahih Müslim'de. İnna veli cehenneme cisrun. Cehennemin üstünde bir köprü var. Edekku mine şari kıldan daha incedir ve haddune seyfi kılıçtan daha keskindir. Bu köprüyü geçmeden cennet yok kimse. Ve minkum illavarijua Allah yemin ediyor yani â Arap iki Hamanmakbuya kesin karar verdim üzerime hak ettim ki sizden cehenneme uğramayan olmayacak peygamberle bile cehenneme uğrayacak ne deme uğrayacak Sıratı geçerken yani boğaz köprüsünden geçmeden köprülerden geçmeden yani boğazın denizine uğramadan Asya'ya geçemiyorsun Avrupa'ya geçemiyorsun gibi ama Yolda tıkanır mısın, hızlı mı geçersin, atla mı geçersin, eşekle mi geçersin, yaya mı geçersin, sürünerek mi geçersin, elleri kolları zincirli bağlı mı geçersin, mahkum mu geçersin, jet gibi mi geçersin, ayrı bir şey. Ama o nasıl ki köprüden, yani boğaza uğramadan, efendim o öbür yakaya geçemiyorsun, o zaman sizden de cehenneme uğramadan cennete geçen yok buyuruyor Allah, Celle Celaluhu, kesin karar. Sün menün ecilledinettequ. Meryem suresine atıdır. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve ruz zalimini فيها gifiy zalimleri yüz üstü tökezleteceğiz cehenneme oradan gümleteceğiz. Allah hakibetimizi hayreylesin. eylesin. Cehenneme uğramaktan da düşmekten muhafaza eylesin. E cehenneme uğrayacağız. Yemin var. Nasıl dua diyorsun? Allah Teala sıratı geçerken cehennemi göstermediği kullar var. Geçiyor ama cehennem Cüz ya mümin fe fe Ey mümin çabuk geç senin imanının nuru benim alevimi söndürdü diyor. Ve sonra soruyorlar Allah'ın kasemi var biz cehennemi görecektik. Hani görmedik cennete girince soruyorlar Allah'ın kasemi var yemini var andı var bu nasıl oldu? Melekler diyorlar siz cehennemden geçtiniz ama siz geçerken sönüktü sönüktü Allah'ım sönük olarak geçmeyi nasip eylesin. Şimdi bu adam birinin eline tutuluyor, oradan kayıyor, birinin ayağına tutuluyor, oradan kayıyor, bir dizeye tut, dizine tutunuyor, oradan kayıyor. Tehlikeye bak. Köprüden asılıyor aşağı. Altı cehennem arkadaş. Şimdi adam gökdelende asılı kaldı. Düşse altı cehennem değil ki. Mübarek Müslüman adamsa, altına inse, paramparça olsa, duvara patlasa, yine de Allah Teala onun ruhunu ta inerken bile alıp aşağı düştüğünde hiç acı bile çektirmeye bilir yani dünyadaki en büyük tehlike ne olacak uçaktan düştün efendim, gökdelenden düştün uçaktan düştün on bin fitten düştün e düştün ama sen müslümansan imanlıysan kelime-i şehadet getirdiysen cehenneme düştün mü e düşmedin e düştün paramparça paramparça olan bedendir ruh ki Ruhun cennete gittikten sonra cesedin 40 parça olsa ne zararı var? Esas tehlike neresi? Sırattan aşağı düşmek. Çünkü sırattan aşağı düştün, cehenneme düştün. Bu, bu, bundan büyük bir tehlike yok. Bir adamın başına bu durum gelmesi ne demek arkadaş? Asılması aşağı doğru ne demek? Bir de diyor ki cehennemin kıvıl şeyleri de öyle sönük değil. Buna karşı zaten cennete en son gideceğine göre sıkıntı var anlaşılıyor zaten. Alevler onu yakalamaya çalışıyor. O da yandı yanacak. Ondan sonra ateşin kıvılcımları cehennem bir kıvılcım atıyor. İnna termi bi shararin kel kasri. Kenneu cimaletun sufr. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Cehennem öyle bir kıvılcım atar. Koca gökdelen gibi. Kıvılcımı koca kasır gibi gökdelen gibi. 100 kat, 200 kat kökleren kadar kıvılcım atıyor. Sanki sarı develer gibi. Rengi nasılmış kıvılcımın? Rengi sarı deve renginde. Öyle atıyor kıvılcımı. Ateş, sarı diyor Kur'an-ı Kerim. Peki, bu kıvılcımlar onu yakalamaya çalışıyor, atıyor ona. Ateş aşağıdan ona kıvılcımı atıyor. Alevler de yukarı doğru yüksele yüksele onu yalıyor. Yal yalamaya başlıyor yani aşağı doğru çekmeye başlıyor efendim bu ne zaman başına bir şey gelse elini işte yüzüne kapatıyor orasına kapatıyor burası, kendini eliyle ne yapmaya çalışıyor cehennemin alevlerinden ateşlerinden kurtarmaya çalışıyor hatta cemine bir rahmetillahi teala Allah'ın acımasından başka bir şey bu adamı kurtarabilir mi bu adamın amelinde sıkıntı var. Çünkü en sona kalmış. İlk girenlerle girememiş. Hesapsız azapsız girememiş. E, zaten muhasebeye tutulduktan sonra sıkıntı başlıyor demektir. Ama muhasebede de mizanda sevabı ağır gelen kazananlar var. Ağrafta kalan sonra tabii onlar sevapları ağır gelerek cennete girenler var. Bu nasıl bir durumsa bu son giriyor. Bu demek ağraftakinden de sonraya kaldı. Ama Allah Teala buna rahmet ediyor, acıyor. Demek ki bu Müslüman mı? Müslüman olmasa hiç cennete girme ihtimali var mı? Hiç yok. Onun için Allah'ın rahmetiyle sırattan çıkıyor. Fe yurfe emamı Önüne bir duvar. Sırattan çıkınca kurtulmak ne demek sıratın tehlikesinden? Cehenneme düşmeden ama ne tehlikeler atlattı ya? Düştü düşecek gir cehenneme düşçe gitti ama ölmekte yok ayrı dava önüne bir duvar çıkıyor bostan gibi yani diyor rabbi rahmetinle nar bi cehennem diyor ya rabbi aklı başında ha panik değil yani konuşuyor diyor ya rabbi rahmetinle beni cehennemden kurtar çıkarttım. E çünkü içine alevler gir, yanaşmıştı ona. Şurada bir bostan gördüm. Bu bostana rahmetinle beni ulaştır da cehennemden biraz daha uzaklaşayım. Çünkü cehennemde, yana, cehennemin sesini henüz geliyor bana. Moralim çok bozuluyor. Cehennemin sesini duydukça o tehlikeyi yaşıyorum. Onun için uzaklaşmam için ben yani yürümekle nasıl ulaşacağım? Çok ileride bir makam. Beni oraya ulaştı. Feytî melekün. Ona bir melek geliyor. Fevkûleüyebne Adem. Ey oğlu diyor. Le'allekete selim me'alaral haytî. Evet. Herhalde sen diyor şu bostanın ilerisine gitmek istiyorsun he? Fevkûleüyebne. Yok ya bostana gitmek istiyorum. İlerisine bir şey demedim diyor. Melek de ona ne acayip soru soruyor görüyor musun? Herhalde sen şu bostandan ötesini istiyorsun. O ne diyor? La diyor ya yok diyor ben bostandan ötesini ne yapayım diyor. Bostana gitsem ne isterim diyor. Ateşten zor kurtulduk diyor. Öyle mi diyor? Kolay diyor. Bir kanat bir kanat hadi bakalım bostana ama ahiretin bostanı yani ha bostana geliyor bir nefes alıyor bakıyor bir cehennemin sesi kesildi mi Cehennemin sesleri kesildi falan. Biraz rahatlıyor, serinliyor, dinleneyim derken Allah Teala ona bir ağaç gösteriyor. Önüne yükseltiliyor. Turfaulou. Yükseltiliyor yani. Durup dururken adam kanaatkar adam, "Oh bu bostan bizim olduktan sonra yan gel yat." diyecek ama işte bir ağaç gösteriliyor ona. Görmese bir şey diyeceği var mı? Yok, görmeyen ne bisi? Şey. Görmemiş görünce duramıyor. Rabb'i ıhrajni minen nar bi rahmetike. Ya Rabbi rahmetinle beni ateşten çıkarttın. Ve vellifteni il hayti bi rahmetike. Rahmetinle beni bu bostana kavuşturdun. Bellighni ishi cera te bi rahmetike. Rahmetinle şu ağaca da kavuştur. Estazillu biha bi rahat gölgeleneyim diyor. Anladın? Feti el melek hemen melek geliyor. Fequle ma testahi? Utanmıyor musun? Diyor. Rabbine söz vermedin mi ki bostandan ilersin istemeyeceğim diye? Felâ leke tesel ma Sen diyor o ağaca gitsen ağaçta da durmayacaksın herhalde. Ağaçtan ilersene de gözün var isteyeceksin herhalde. Fequlû yok ya diyor ağaçtan ileri ne yapayım artık diyor. Gölge yeter diyor. Evet. Ondan sonra melek onu o ağaca getiriyor, istemeyeceğim diyor ama Yani ağaçtan ilerisinin söz veriyor Ağaç nasıl ağaç? Bütün dünya halkı ağacın altına gitse Hepsine gölgesi yeter Öyle ağaçlar var ahirette Bu ta cennete girmeden evvelki bir ağaç mahşerde Ramazan'daki secdelerin vaat edilen cevapta 500 sene diyor. Ama Sahih Hadis'te Bukhari'de öyle ağaçlar var. Gölgesinde atlı koşturan 100 sene gitse en hızlı ata gölgeyi kesemez diyor. Gölgeyi kesemez. Öyle ağaç. Adam da o ağacı boşuna istemiyor yani. Sizin bahçedeki ağaç değil ki bu. Ondan sonra ağaçta gölgele oturuyor dinleniyor. Oh ya Rabbel Alemin ya. Şimdi yanmak var iken bak biz neredeyiz diyor ya. Bu, bu ne nimet? Dünyada da öyle bir ağaç var mı? Yok. Öyle bir bostan var mı? Yok. Dünyada da görmemiş. Dünyada hiçbir kral görmüş mü öyle bir şey? Dünyanın en zenginin yaşayan adamı bile görmemiş. Ya e bu adam cennette en son gidecek en bozuk adam ama dünyanın en e, zevk alanından fazla zevk aldı daha şimdi de cenneti. O sırada tabii o oturduğu yerde rahat dur duracak da Mevla durmuyor. Kurban olduğum Allah'ım şuna diyor cennette yükseltin diyor böyle bir kaldırın. Cennetten bir kapı açın içeriden bir sesleri duysun. Daha cennete girememiş ki dışarıda. Cennetin kapısı buna açılınca Rabbi ağrış rahmetinle bir rahmetinle ateşten kurtardın rahmetinle bostana kavuşturdun rahmetinle ağaçla gölgelendirdin ednini ile babil cenneti bir rahmetinle rahmetinle beni cennetin kapısına yanaştır cennete sok demeye de pek yüzü de yok yavaş yavaş kademe kademe ilerliyor Fethim Allah'ımız kurban olduğum adamı direkt cennete sokamaz mı? Niye böyle uğraştırıyor? E bize hadis şerif gelecek daha. Cilveyi Rabbaniye. Biraz zorluğunu görçün kıymetini bilsin. Tabii ki başkalarına bunu yapmıyor mevla. Sen direkt cennete hak ettiysen, sen de zorluğunu gördüye seni bekletirler mi? Bekletmezler adam olursan. Bekletmezler bunun sıkıntısı var zaten. Kapıya yanaştır. Mefe edil melegü ma ma ma Melek geliyor diyor. Ya ne utanmaz adamsın diyor ya. Hiçbir Rabbinden utanmıyorsun. Rabbine söz verdin diyor. Başka bir şey istemeyeceğim. Başka bir şeyin Üçüncü oldu diyor. Sen diyor bu kapıya yanaşınca da durmazsın. Kapının ötesini de isteyeceksin sen. Diyor. Ya yok diyor arkadaş kapıya kadar yanaştıktan sonra ne yapayım daha diyor ya. Cennetini ehlinin sesi gelir, nefesi gelir. Cennetin kokusunu alırım. Cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyuluyor. Hadis-i Şerif tirmizide. Nasıl bir koku Allah Allah. Ve an yeminâ aynun ve an yesâre aynun. Neyse bunu Rabbim yine meleğin kanadıyla neyse melek bir hamle nereye geliyor? ''Cennetin kapısına yakın yere kadar...'' Geliyor. Sağında bir pınar, ''Göze, solunda da bir...'' ''Göze'' ''Göze yani, su kaynağı, menba'' ''Feyaktesül <gülüyor> ama aa bu cehennemden çıkmış, mesela anlaşıldı ya...'' Dur şimdi bak görüyor musun? ''Keşke baştan hadisi okusaydım.'' Dedim, beraber okuyalım yani. Şimdi bu cehennemden çıkmış, neden? İki gözeden pınardan birine giriyor yıkanıyor. Yıkanınca yanıkları yanıklarının eseri cehennemdeki veyahut da sırattan sarkarken de olabilir. Sırattan sarktığında alevler geldi bir yaladılar ya onu. Oradan da yanık eseri olabilir. Yanıkları kayboluyor. Ve yaudle unu ala alvani Öyle yanık adamı cennete sokarlar mı? Sokmazlar. Ne işi var? Manzarayı bozar. Görüntüye zarar verir. Morali bozar. Cennette üzülme var mı? Öyle bir şey yok. Renki ne renk oluyor? Mevla onu hazırlıyor. Cennet ehlinin renklerinden bir renk alıyor derisi. Taze deri. Veşrabü'ne <gülüyor> lukhra Diğer pınardan da içiyor. Birinden yıkanıyor, birinden. Bukhari'de de bu hadis-i şerifin e, hayat ırmağı diyor. Fe'ülkavune fi ne'eril hayâ yevil bir haya ırmağı, bir rivayet hayat ırmağı. Haya utanmak demek, hayat yaşamak demek. Irmağın adı. İki rivat var. Irmağa atıldıktan sonra e, derenin kenarındaki e, otlar, sulak yerdeki filizler nasıl yemleşil çıktığı gibi e, dere kenarındaki, su kenarındaki filiz gibi yepyeni taptaze bir e, delikanlı oluyor. Yani filiz gibi delikanlı yani. Öyle oluyor. Ve yeni bir hayat kendisine veriliyor. Peki öbür sudan niye içiyor? Faze bu mavi sudurimin ve hasedin. Kalbinde kim varsa, birine nefret varsa veya birine karşı haset ve kıskançlık varsa ne olması lazım onun? Cennete girmeden evvel he kaybolması lazım. Çünkü cennette kim olur mu? Nefret olur mu? Ve ne zani mavi min gillin? Onların göğüslerindeki kin'i nefreti söküp çıkarttık diyor allah Teala. Çünkü cennette kin olmayacak. Kin olursa ne olur? Adama sıkıntı verir mi? Çünkü kin tutuyorsun adama, bir şey de yapamıyorsun. Ah şunun kafasını koparsam, ah şuna iki tokat atsam diyorsun, sövsem diyorsun, suratına tükürsem diyorsun, yapamıyorsun. Bu sefer ne oluyor? İçinde hırs ve intikam, hırsık kin ve nefret kalıyor. Kalınca da sana sıkıntı veriyor mu? Vermez mi? İkide bir düşününce, veya adamın suratını görünce, o sana bir şey yapmış, sen de ona yapamamışsın falan. Kin oluyor. Şimdi cennete girenler arasında dünyada birbirini kıskananlar olacak mı? He? Olacak tabii, niye musun? Dünyada kıskananlar. Dünyada birbirine kin tutanlar olacak mı? Nefret edenler olacak mı? Hatta ben sana söyleyeyim. Birbirini öldürenler bile olacak. Öyle adam var ki He? Müşrik adam geldi sahabeden birini şehit etti mi? Etti. O şehit olan sahibi cennete gitti mi? Bu katilde sorulan Müslüman oldu mu? Bu da cennete gitti mi? Ne olacak şimdi? E yani Hazreti Vahşi, ile Hazreti Hamza meselesi gibi. Rızvanullah Teala Aleme O zaman dünyada da şimdi. Adam katil olmuş sonra tövbe etti, pişman oldu vesaire vesaire. Allah da onu affetti. Veya cehennemde yandı, katilliğinin cezasını çekti, imanını kurtardığı için sonunda cennete gideceğine göre. Burada katille maktul cennette buluşuyor mu? Peki bunların kalbinde zerre kadar kin olsa, kin tutabilse, o cennette ona sıkıntı verir mi? Verir. Cennet cennet olmaktan çıkar mı? Çıkar. Cennette kim ve nefret olmadığı içindir ki kapıya girmeden bir gözeden, pınardan içiyorlar. Ondan içenlerde kin, nefret, haset, fesat duyguları kalır mı? Kalmaz. Adamın biri birine o kadar gıcık ki diyor ki benim buna diyor kinimin diyor geçmemesi lazım diyor. Ya tamam geçmesin de tamam. Adam cennete gitmeye hak etti. Allah onu cennete soktu diyelim. Sen ona kızabilirsin. E sen de cennete gitsin. Ben diyor cennete gitmem diyor bu giderse diyor. İşte bunu diyen adam diyor eli sünnet itikad kitaplarında kafir olur diyor. Senle cennete bile gitmem diye birbirine söyleyenler el fazı küfürden bir şirk sözü söylüyormuş oluyorlar. Ne tehlikeli bir laf ya. Cehennemi görmemiş de rahat rahat konuşuyor. Cehennemi bir gördüğü zaman Babamın katiliyle de aynı odada kalırım. Canım fark etmez. Niye? Yanalım mı şimdi? Ben kin nefret taşımam canım. Ben affettim zaten gitti. Niye? Ateş gürledi. Ateş gürledi. Şimdi atmak kolay. Ateşi gördün mü yanmak zor. Onun için şimdiden kin'i nefreti hasedi bırakmak lazım. Ben bayağı bıraktım epey. Hiç kimseyle uğraşmıyorum. Kalbimde haset etmez, pek yer vermiyorum. Eskiden vardı biraz. Şimdi onlar da gitti. Uğraşmıyorum. Ancak eli sünnete muhalif itikad taşıyanlar Allah için buğz ederim. O ayrı bir şey. Nefsim için buğzlarım kalktı. Bana sevmiş, saymış, ne etmiş etmiş. Uğraşamam onlarla. Ama tabii ki bazı kadınlar mesela kuma. Kumalar birbirini kıskanır mı? He? Nasıl? Nasıl bir şey? E şimdi o kıskançlık öyle bir şey ki, şimdiden hesabını yapıyor. Diyor ki, o da cennete giderse ben ne yapacağım diyor. <gülüyor> ya arkadaş, sana ne? Cennette zaten kıskançlık olmayacağından sana bir üzüntü var mı bu işte? Yok. Ama şimdiden üzülmeye başlıyor. Niye diyor cennette kıskançlık alınacak arkadaş diyor ya. Cennette de o duygularımın olmasını isterim diyor. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdiki kafa orada değişecek mi? Program değişecek. Sana format atacaklar. <gülüyor> format. Cennetlik misin? Kapıda sana ne yapıyorlarmış? Şu gözeden hiç bakalım. Bir içiyorsun, format atıyorlar. Ne oldu format attı? Niye kızamıyorum ben ya kimseye? <gülüyor> <gülüyor> Tabii. İnanık kurman olduğum Allah'ım. Bizi cennete mutlaka nasip eyle ya Rabbi. Hüksan eyle ya Rabbi. Amin, amin. Allah'ım amin. Kin, nefret, haset, tesat kalbinden gidecek. Fe il melek. Melek gelecek. Fe yekullehu mekânek. Yebne âdemi hatta yetiyeke izni min rabbike. Ey oğlu, geldin geldin geldin kapıya geldin. Şimdi otur yerine bakalım. Rabbinden izin gelecek. İzinsiz girmek yok feekudu mehmûmen mehmûmen oturacak, ya buraya kadar geldik şimdi, burada da ne sıkıntı ya, acaba var yani hala, hala bir acaba ne dedi bu Bekir Sıddık, radıyallahu teala, bir ayağımı soksam, öbürü dışarıdaysa hala güvenmem dedi, ya derlerse çek o ayağını geri meselesi dertlendi, oturdu feyeti ilmelek melek Melek gelir fequlleu ona diyor Kumya veliyallah? Ey Allah'ın dostu, kalk Nasıl veli oldu bu adam ya? Az daha cehenneme gidiyor Buradaki velilikten maksat nedir? Abdülkadir Geylani gibi veli demek değil. Bu Müslüman olduğu için Allah veliyül lezine amenu. Allah bütün inananların nesidir, velisidir. Yani zerre kadar imanı olan da bir kafir gibi Allah'ın düşmanı olur mu? Olmaz. Onun için düşmanı olmayınca da nesi oluyor? Dost oluyor yani velisi. İmandan ötür. Kalk. Allah'ın sana cennette neler hazırladığını sana bir göstereyim. En son giren adamın göreceklerine bak. Kafanız çaşıracak ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi nasıl anlatıyor? Tebessüm ederek. Hakikaten tebessüm ettiren bir hadis-i şerif değil mi? Kaysir mesireti 500 yıl cami, cennet ve ve ağaçlar ve meyveler ve çadırlar ve saraylar. Bu seyahate çıkıyor. Allah Teala'nın ona vereceği yurdu görüyor. Ne kadar? 500 senelik mesafe. 500 sene melek dolaştırıyor 500 sene. Dünyada 500 senelik dolaşacak yer var mı? Melek yürüyüşüyle, meleğin gezdirmesiyle. Ya bu bir dakikada bursa bitiyor ya. Şuradan giriyorsun çıkıyorsun bursa bitti. Türkiye bitiyor. Birkaç saatte. 500 sene geziyor bu adam. Cennetin büyüklüğünü anlatıyor bu hadis-i şerif. Nerede geziyor? Bağlar, bahçeler, bostanlar, ırmaklar, ağaçlar, meyveler, çadırlar. Nasıl çadır? O padişah çadırları, otağ. Otağlar ne ya? İnci'den, Mercan'dan, Zümrüt'ten, Yakut'tan çadırlar. Bir çadır bütün Türkiye'yi, dünyaya alıyor. Bir çadır. Ne kadar süslü çadırlar. Gezdiriyor onu. fel Melek. Bir melek karşısına çıkıyor. fel sellim Aleyh. Ona selam veriyor. Fe'gûle-Selam-u Aleyke. Ve rahmetullahi ya Allah. Ey Allah'ın dostu. Yani imanını kurtardın. Günahlarının da sıkıntılarını çektin, bitirdin. Çünkü çekmeden giremez. Temizlendin. Allah'ın dostu oldun. Allah selamu ve rahmeti üzerine olsun. Diyor. Fequl men ente? Sen kimsin? Maara tu hasen Senden daha güzelini görmedim diyor. Fequl ene kahramanun min Ben senin hizmetçilerinden bir hizmetçiyim diyor. Kahraman Arapça ha. Kahraman kelimesi hadiste de geçiyor. Kahriman denebilir. Lugat harekeler değişebilir. Yani ben senin kahramanlarından ne demek yiğit hizmetçilerinden biriyim diyor. Ve leke min ba'di Benden daha sen onu görürdün. Sen nasıl bir şeysin ya? Artık boy, boz, kuvvet, güzellik yakışık, neyse yani dünyada olmayan bir şey. O da diyor ya sen daha benden ileride daha ne, benden eftallerini göreceksin. Ne kıymetlilerini göreceksin diyor. Dur bakalım daha. ben kimim diyor yani. Ben senin hizmetçilerinden birim. Ondan sonra bir hizmetçisi daha görüyor. O birincisinden daha güzel. Fevusellim Aleyhi Ferudmü Aleyhisselam ona selam veriyor, cevabını alıyor. Aynı sualler, aynı cevaplar. Benden iyisi var, benden iyisi var. Ma la yuhsı adedehum illallahu teala. allah Teala'dan başka sayılarını kimsenin bilemeyeceği ve hesap makinelerinin e, hesaplayamayacağı kadar çok miktarda hizmetçileri var. Bu adam cennete en son giren adam. Abi en son da olsa girmek lazım ya. İnşallah en sona kalmayız. Namaza en son kalma, cemaata en son gelme, sohbete en son yetişme, ibadetleri son dakikalara bırakma, sona kalan dona kalır hesabına girme. Ama tabii ahirette bu dona kalma işleri yok. Mutlaka ki bir yere nasibini alırsın. Hatta el kavga feyselim ale bir son bir hizmetçisini görüyor, ona selam veriyor o onunla konuşmuyor sonra o ondan geliyor yanına bir çadıra gidiyor çadırdan geliyor ona selam veriyor hurilerin müjdesini veriyor fakat hurileri o kendi hurilerini görebiliyor mu o an için göremiyor daha diyorlar ki sana önce gösterim yapacağız yani ne demek Türkçe? Sunum. Sunum, sunum. Sonra gireceksin. Şimdi huriler nerede? Allah Teala Allah Teala ne diyor? Rahman suresi 72. ayet-i kerime burada öyle yazmış rakam. Hurun. Cennette neler var? Huriler var. İri gözlü. İri gözlü efendim siyah çok siyah, beyaz çok beyaz, iri gözlü eşler var. Maksuratun hapsedilmişler yani mahkum demek değil de durduruluyorlar fil khiyam çadırlar içerisinde cennetteki çadırlar rahman suresinde ayette geçiyor fil hıyami bu çadırlar nasıl çadır ben o çadırın bir direğine bütün dünya benim olsa veririm de bana verirler mi tabii ki o çadırın bir direğini ayrı mesele yani dünyada öyle bir şey var mı olamaz her tarafı mücevher öyle çadırlar sen de çadır deyince kızılan çadır mı zannettin mübarek adam ya cennette de çadırmadır sokakta mı kalacağız o ne adamsın ya nasıl çadırlar çadırlar hakkında ne hadis-i şerifler var şimdi huriler nerede çadırlarında bu ayetin tefsirinde zannederim Beyzavi'de olabilir e, ne geçiyor cennette bir adam başkasının hurisini görebiliyor mu Haremlik selamlık cennette var mı meselesi? Cennette helal aram yok ama yani ibadet külfeti yok ama eşleri kendilerine mahsus olduğu için huri zaten o, o eşinden kocasından başkasına bakmıyor. He? Dünya karısı gibi olur mu şimdi? Bir bakıyor ondan sonra adama bakıyor. Sen de insansan bu ne diyor ya. <gülüyor> Kocasına hareket çekiyor kocasının suratına baktığı yok zaten hep eline bakıyor ne getirmiş diye almış almış almış ya kaç senelik kocası bir gün eli boş gelmiş bir yüzüne bakmış ya sen şaşıymışsın be demiş ya lan demiş senelerdir elime bakmaktan şaşılımı yeni mi gördün demiş Ya yani mesele bugün bu bahisten gidiyoruz e şimdi huriler çadırlarda ne demek Kimse kimsenin eşini cennette bile görecek mi? Görmeyecek. Cennette bile allah Teala haremlik selamlık uyguluyor. Sen dünyada bile haremliğe selamla karşı çıkıyorsun. Nasıl cennete gideceksin sen? Cennetteki uygulamaya ters. Senin durumun cennet hayatına uygun değil. Cehenneme buyurun karı karışık yanabilirsiniz. <Gülüyor> ne yapacağız şimdi? Otobüste bile yeri açacağız. Oooo! İrtica, mürteci, yobaz, Şerat geldi. Ne oldu? Kadın yanıma oturmadı. Niye otursunse helalimi karşı senin yanına ya? Adam gidiyor. Öbür adam da dönüş yapmış. Kapıdan bayramlık ziyaret etmiş abi. Buyurun erkekler bu tarafa, hanımlar bu tarafa deyince adam da 40 senelik dostu siniri bozuluyor. Ondan sonra kemküm neyse evde bir şey diyemiyor. O ona getiriyor ikramlar bir şeyler. Ondan sonra gidiyor. Bir daha da onunla görüşmeyi kesiyor. Adam ne zaman sonra ona rastlıyor. Yahu diyor bir kusur mu ettik şey, evimize geldin biz ikramında kusur mu ettik yanlış mı yaptık aramıyorsun sormuyorsun. Ne görüşeceğim senin gibi adamla diyor. Niye diyor. E diyor karını göstermedin diyor kadınları ayırdın erkekleri ayırdın. Vay namussuz diyor karımı mı görmeye geliyordun beni mi görmeye geliyordun diyor. Yani ahirette neler var dünyada ne rezillikler var. Ne gereği var ya kadında belki terleyecek, sıcaklanacak, bunu alacak. Adamın yanında gülemeyecek, konuşamayacak. Nerede gülemeyecek, konuşamayacak? Bülent Arınç adam bir dedi ki kadında erkeğin içinde gülmemeli dedi de adamı ne yaptılar? Değil mi? Vay gerici yobaz ne demek kadın gülmeyecek gülmem. Ya o seste ha ha ha gülmeyecek erkekler var orada. Erkek de gülmeyecek ona bakarsa. İslam'da erkekte kahkaha var mı? Herkes edebini takınacak. Ama İslam'dan zerre kadar bir şey desen seni ne yaparlar? Gerici yobaz yaparlar. Onun için biz dünyada cennete göre hayatımızı alıştıralım ki inşallah cennete de bize buyurun size uygun desinler. Ama öbür türlü ne derler? Siz karı erkek karışık alıştınız herhalde. Onun için burası size müsait değil derler. Yapmayın ya bu haremlik selamlık işine dikkat edin. Evet. Lekarajna ferihan. Allah Teala çadırlarda duracaklar buyurmasa sevinçlerinden eşleri gelmiş diye dışarı çıkacaklar buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çadırdan dışarı sevinçle çıkacaklar. Ölevle annallahu teala haracet bi nefsiha. Onlar o kadar kocalarına düşkün ki ve müştak ki Allah onların yani kalbine sabır ve sebat vermese e, eşlerine kavuşma arzusuyla ruhları çıkacak ölecekler diyor. Ne kadar severler. Kur'an-ı Kerim'de Oğuzda'da beyan et, beyanlar var. Uruben <gülüyor> etraba. Kocalan'ı e, kocalan çok severler. Eşlerini çok severler. Eşleri onlar çok sever. Ha dünya hanımları bu işin neresinde? Dünya hanımları bu işin baş köşesinde. Çünkü orada ahirette senin evini ocağını Köşklerini, saraylarını. Bu dünyanın kaç katı? 60 dünya kadar bir adamın malı var. Bu adam bile 500 senelik gidiyor daha bitiremedi. Son çıkan. E, o mülkün efendim, hanımefendisi kim? Dünyadaki eşi. O hurilerden daha güzel, daha genç, daha ahlaklı. Dünyada hafif huysuzluklar etse bile orada format değiştiği için o sıkıntılar yok ama hurilerle de çatışmalar olduğu zaman kim galip geliyor Tabii ki Ayşe anamızın başını çektiği dünya kadınları galip geliyor çünkü onlar diyorlar bizi Allah özel yarattı kirlenmedik paslanmadık hayız görmedik nifas görmedik e dünyadaki hanımlar da diyorlar bizi de Allah özel yarattı biz ne namazlar ne oruçlar haçlar cekatlar bizim de canımız çıktı dünyada ibadet yapmaktan Siz de bir şey yapmadana burada bedava yaratılmışsınız ne konuşuyorsunuz diyor ve dolayısıyla diyor, hep bunlar hadis-i şeriflerde. <gülüyor> Fatih Altaylı soruyor. Bunlar nerede yazıyor ya? <gülüyor> Hepsi hadis-i şeriflerde kaynağı var. Adam caz da haklı yani. Nereden biliyorsun diyor bunu. Zannediyor ki ben gece transa geçiyorum falan. <gülüyor> Efendim, evrenes oğlu gibi vahiy geliyor falan zannediyor. ya kardeş, hepsinde ayet var, hadis var, kitap var, sünnet var. İcma var. Öyle mi? Daha cennetin sıfatı hakkında ciltler dolusu kitabım var. Hep eski alimlerin, haddesenalı senetli yahu. Ta onlara vakit cennetlik ameli kazanamadığımızdan cennetin hadislerini bile okuma fırsat bulamadık. Evet. Fe babil cenneti, cennetin kapısına varırlar. Alâ bâbiâ sütûrûn bin hülelil cenneti, daha kapının dışındalar. Bu sunum. Onun için huriler çıkamadı. Çadırda lan. Kapıya gelirler, kapıda ne var? Cennet, ipeklerinden sitareler var. Böyle hani camilerin kapılarında hatırlılır ya, halıdan. Fe eb'atüullâhu rihan ve la bil vel Allah Teala Adam şimdi geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Otomatik kapılarınız var. Nasıl? Çok ilerlediniz ya, geliyor efendim, Yaklaşınca kapı ne oluyor? He? Açılıyor. Açılıyor ama arada tam geçerken küt kafana bir geçiriyor. <gülüyor> Çünkü neden? Anlayamıyor ki sen yavaş mı gidiyorsun, yaşlı mısın benim gibi, şeker hastası mısın, akıl hastası mısın? bir şey belli değil. O normal bir hesap yapıyor, ortadan küt giriyor. Bir de gözün kapı o! Değil mi? Asansör. Bir sıkıştırıyor falan. Çok moderniz ya. Teknoloji çok ilerledi yani. Tamam. Kafası asansörde sıkışıyor. Çok ilerledi. Çünkü Zor akıllı asansör. Gerçi benden akıllı ona bir şey demiyorum ama. Arkadaş. Cennette kapılar nasıl açılıyormuş? Bak bunu da bugün öğrendik daha ben. Bugüne kadar bu hususta bir şeyi hatırlamıyorum. Rüzgar. Ne zaman bir kapıya geldi? Rüzgar geliyormuş. Rüzgar o perdeyi, ipekten, atlastan perdeyi sağa sola açıyormuş. Hiç el değmiyormuş. Bunu da ilk duyduğum bir mesele. Onu musafaha ederek cennet efendim hurileri karşılıyorlar. hurler demeyelim. Hizmetçiler musafaha ediyorlar. Sarılıyorlar. Cennetteki arkadaşları daha önce cennete girenler. Bu en sonuna geldi. Hepsiyle ne yapıyor? Kucaklaşıyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh devam ediyor. Fetheti bin ona öyle bir elbiseler getiriyorlar ki dikkat et bakalım. Evet. ...öyle bir elbiseler getiriyorlar ki... ...dünyada öyle kumaş mı var, libas mı var, kisve mi var... ...o elbisenin... ...cennete girince ona verilen sündüz ve istebraktan... ...elbisenin bir tanesi... ...şu anda gökten... ...sarkıtılıp dünya ehline gezegen gibi, güneş gibi, ay gibi mesela... Bir elbisesi cennet elinden o da en son giren adamın elbiselerinden birisi dünyaya gösterilecek olsa mutlaka güneşin ayına da ışığına da galip gelir ayın ışığını da söndürür diyor. Güneş güneş. Güneş ne demek ya? Ay güneş tutuluyor birbirinin önüne geçiyor da anca biraz kararıyor. Güneşin ışığını kim kapatabilir ya? Bulutları demiyorum. Allah kapatıyor bulutlar. Güneşin ışığını o elbise o kadar aydın ki güneşin ışığı sönüyor. Ay ışığı sönük kalıyor. Evet. Ondan sonra efendim taht üzerine onu yaslandırıyorlar. Üzerinden bir nur parlıyor. Ya veliyallah diye nidâ geliyor. Evet. Eşleri onu çağırıyor. Sen kimsin diyor? Ben diyor velidena mezid Allah Teala buyur diyor bizim katımızda daha ziyade ne nimetler var. Ben onlardanım diyor. Artık burada detay teferruat var ama e, bizim e, hanımlar bu işlerden rahatsız oluyor. Erkekler de çok memnun oluyor. Burada da uzun bir şey var. Yani rivayetler var. E, eşleriyle e, metalanması açısından. Ondan sonra başka bir eşi seçleniyor, başka bir eşi seçleniyor. Sen kimsin, sen kimsin? Hepsi soruyor. Diyor ki Allah Teala buyurdu ya. Felâhat âlemin nefsün mâkufiyel ummin qurratu ayun cezaen bimâ kânû ya'melûn. Dersin başında okuduğum Âd Kerime'ye. Ben onların dünyada yaptıkları salih amellere karşılık olarak gizliden onların gözünü aydın edecek kendilerine ne nimetler hazırladığımı hiçbir nefis bilemez. İşte ben o görmeden bilinemeyen, önceden fark edilemeyen nimetlerdenim diyor. Evet. Ve ondan sonra kendisine melek geliyor, selam veriyor. İnna Allāhakrāwaket Allah sana selam söylüyor diyor. Ve Allah Teala sana buyuruyor ki, senliğimin cennetliğimin ha. Cennette benden ne isterse istesin. Eğer dünyayı yarattığım günden insanları diriltteceğim güne kadar ne kadar insan yarattıysam. Onların on katını da üzerine ekleseler, hepsini misafir etse, hepsini yedirecek, içirecek, giydirecek, hizmetlerine teker teker hizmetçi verecek kadar devlet verdim ona diyor. Ve izâ raeyte femme raeyte neîmen ve mülken kebîrâ Sen cennette nimetleri gördüğün zaman Habibim, Öyle nimetler göreceksin. Öyle mülk ve saltanat göreceksin ki Allah küçük şeye büyük demez. Senin benim büyük dediğime de büyük demez. Allah Teala kendisi kebirdir. El-Kebiru Celle celalu. Ve mülken kebira. Allah ki o mülke büyük diyor. O hakikaten büyüktür. Ayet bu İnsan Suresinde. Evet. İnni en ef'ale ma eşhâû Ben bu kadar verdim de benim mülkümden zerre kadar eksilir mi? Bütün cennetliklere bunun kat kat fazlası veriyor. Eksilir mi? Ben dilediğimi yapma kadirim. İnne amri idaretu şe'ne Ben bir şeye olmasını istediğim zaman benim emrim nedir? Kün ol derim fekün o da hemen olu verir. Evet, evet, evet. Hakikaten tebessüm ettiren bir hadis-i şerif dinledik. Cennet ehlinin Son girenin dahi nimetlerinden bir şeyler duyduk ama acaba biz girebilecek miyiz? Rabbimizin cemalini görebilecek miyiz? O nimetlere erebilecek miyiz? Bunun için fedakarlık lazım. Sabır lazım, sebat lazım. Namaza devam, abdeste devam, gusle devam, iyiliği emretmeye devam, vaaz nasihata devam... Hastalıklara tahammül, Allah'tan razı gelmek, belalara sabır, fakirliğe sabır, yokluğa sabır, sabır, sabır. Çünkü amellerine evet. karşılık olarak. Amel olmazsa karşılığın olmaz. Onun için muhteremler, kadınlar, erkekler, hepimiz kazanacağız inşallah. Bizim böyle bir cennet beklentimiz var iken, biz Allah yolunda cihad edemiyorsak, malımızı veremiyorsak, canımızı veremiyorsak, cemaata gelemiyorsak, çocuğumuzu medreseye veremiyorsak, dünyadan eletek çekemiyorsak, dünya zevklerini, gayri meşruları kastediyorum, terk edemiyorsak, ama adam cihat kahpeceden bir hiç uğruna ebedi cehennemi göze alarak canlı bomba oluyor. Bu adam canını veriyor, bomba yapıyor kendini, ...masum bir insanları öldürmek için kendinde ebedi cehenneme zaten... ...Marksistleriniz örgüt dini imanı da yok... ...bu adam ölümü gece alabiliyor... ...20 yaşında 25 yaşında... ...sen cenneti talep ediyorum diyorsun... ...bedava cennet arıyorsun... ...Allah için kuruş bile oynatmıyorsun... ...beni konuşturma... ...cennet çok güzel... ...ama bizde oraya adaylık vasfı yok denecek kadar az... Sabah namazına zor kalkıyorsun ya. Yataktan vinçle çekmeleri lazım ya. Ya bunun bir de cenneti bıraktık. 80 sene cehennem azabı var. Onu da gözü alıyorsun yani. Onu da gözü alıyorsun. Sabah namazına kalkmayan nereden Allah'tan cennet bekliyorsun ya? Beş vakit namazı kaçıran, kazaya bırakan ne olacak ya? Cehennem dibini boylayacak diyor Kur'an. Sen amelsiz ne arıyorsun ya? Talebul cenneti bile amel amelsiz cennet istemek haseli i basri hazeden sözüdür amelin var mı? yok cennet istiyor musun? amin günahlardan bir günahtır diyor bu cenneti de diyor onun için arkadaşlar recep ayı gelmeden tevbe ayı Allah'ın ayı geliyor haramlar kat kat olacak günahlar kat kat olacak sevaplar kat kat olacak oruçları faziletleri bereketleri İnşallah. Bu sohbet tevbemizin başlangıcı olsun. Recep ayına tevbe üzere girelim. Nasuh tevbesiyle inşallah. İçki yok bir daha. Kumar yok. Zina yok. Namareme bakmak yok. Söz mü inşallah? Evet. Allah'a söz verelim. Evet. Rabbim sözümüzle sabahat versin. Amin. Amin. Şimdi. Recep-i Şerif'le ilgili. Ben sizi Allah için sevdiğim için. Dergi. Mubarek dergide biliyorsunuz, ilimler çok. Sayfa 82. Dikkat edin, kısa kısa söylüyorum. Recep Şerif'in duaları zikirleri ilk on günde 100 kere. sübhanel Muhayil kayyum. İşte ikinci on gün, üçüncü on gün. Bu zikirleri yapanlara Allah'ın vereceği sevabın sayısını melekler bile bilemez diyor. Ya Mubarek 100 kere sübhanel Muhayil kayyum. Ne var? sayfa 82'de 10 gün 10 gün 10 gün 3 zikir Recep-i Şerif zikir tespihleri yapacak mısınız inşallah Olur. hadi bak Recep-i Şerif gibi, ben Recep'ten evvel gelemiyorum ben geldiğimde Recep'in onu falan geçiyor ondan sonra ilk gece 19 Nisan pazarı 20 Nisan pazartesiye bağlayan gece namazı bu namazı kılanı Allah-u Teala'nın tarifi burada. Ben şimdi vakit yok. Tarifi burada. Namaz nasıl kılınıyor? Canı, malı, ailesi Hoca efendi rekatı söyle bari ya. Gözüme göre kestirebiliyor muyum? Uygun. Size uyar. 20 rekat 10 selam var. Uyar. 100 rekat desem ne yapacaktı? Adam. Ben de kafadan demiyorum zaten de. 20 rekat arkadaş. Teravihe alışın. 3 aylar geliyor. 20 rekat yalnız tarifi var tarifine bakın malını korur ailesini korur evladını korur kabir azabından korur sıratı şimşek gibi geçer diyor hadi bakalım bu gecenin işine bak ben de bunu bilmiyorum şimdi unutmuştum sıratı şimşek gibi geçmek için recebin ilk gecesi duaların yüzde yüz kabul olduğu gecelerden beş gece ibadetle geçirene cennet vacip olur birisi recebin ilk gecesi hazır mısınız inşallah <Gülüyor> dergiyi elinizden düşünmeyin Recep-i Şerif'in ilk gecesi nafile namazdan sonra okunacak dua. Ben dua işini sana nasıl öğreteyim? Yazdım. Sayfa 83. Arapça, 4 satır. Arapça bilmeyen Türkçesini okur. Namazdan sonra olduğu için caiz. O mübarek gecenin faziletlerini almak için. Hz. Ali Efendimiz Recep'in ilk gecesi hiç uyumazdı. Sabaha kadar ibadet yapardı ve o gece yaptığı duayı da burada ayrıyetten almışız. Geldik efendim. Bu çok önemli. Burada tarif etmeye vakit bulamadım. Yani yer yok dergide. Kitabı havale ettim. recep Şerif kitabı iki baskıdır. Eski baskısı olanlar 220-228'de. Yeni baskısında 242 ile 250 arasında. Bakın dikkat edin. Acayip bir namaz var. 30 rekat. Abdülkadir Geyla Hazretleri zikrediyor. Selman Farisi'yi rivayet ediyor. 10 rekat ilk gece. 10 on rekat, 15. On gece. 10 rekat, son gece. Yani mevsim itibariyle bir iki gece evvel sonra da idare edebilir. İlk 10, orta son. Ama ilk gece, 15. gece, son gece fazileti çok büyük. Bu 30 rekat, 10-10 on, on kılınıyor. Her 10 rekattan sonra da bir duası var. Burada yer yok yazamadım. Kitapta ...Recebi Şerif Risalesi'nde var. Mesele ne biliyor musunuz? O kadar... ...sevap, fazilet... ...saymakla bitmez. Ama esas mesele ne? Ey Selman... ...bu namazı kıl... ...çünkü münafık olanlar bu namazı kılamazlar buyuruyor. Burada tehlikesi var. Münafıklarla, müşriklerle aramızdaki alamettir buyuruyor. Onun için sevap, fazilet sonsuz da... Biz tehlikelerden kurtulmak daha ehemmiyet var. Bu namazı Recep-i Şerif kitabında efendim bulursunuz. Cehennemden beraat alır. Cennet vacip olur. Sırattan kolay geçer. Munafıklıktan beraat alır. Munafıklar bu namazı kılamaz diyor. Tarifi uzun. Dergiye sığmadı. Recep-i Şerif kitabından bakarsınız. İlk gece on rekatını mutlaka kılın. Ondan sonra ben geleceğim arada zaten. ikinci onu ben yine söylerim size. Sizi dürtmeden Söylemeden size bir şey yapacağınız yok. Ama bu ilk ilk gece 10 rekatı kılın bakalım. Ondan sonra ilk cuma gecesi. Ne gecesi oluyor ilk cuma gecesi? Regaib kandili gecesi. Regaib namazı. Regaib namazını burada tarif ettik. Perşembeyi cuma yani 23 Nisan perşembeyi 24 Nisan cumaya bağlayan gece. 12 rekat. Bu da muazzam bir namazdır. O ilk cuma gecesidir. Fazileti hakkında sayfalar dolusu rivayet var. Buradan okursunuz. 84. sayfede tarifi yapılmış. Rekayet namazını kıldıktan sonra duası var. 85. sayfada o yazılmış. İlk cuma gününün namazı var. 24 Nisan yazılmış. Recep-i Şerif'in 3. gününde kılınacak ve hacet namazı. 3 4 5. Bu da Veysel Karani Hazretleri'nden rivayet edilmiş. Secdeden kafanı kaldırdığında ne istersen olur. Kesin. Ama oruçlu olma şartı var. Tarifi 86'da 3 4 beşte kılacaksın. Veya 13 14 15'te kılacaksın veya 23 24 25'te kılacaksın. Yani Recep ayında kaç gün içinde kılınabiliyor bu sadece? 9 günde kılınabiliyor da burada tarifi yapılmış Daha neler neler neler Bu dergide bir de ne var Hafız olmak isteyenlere bir tercih var Biraz da zor ama 1700 tane denedim diyor alimler Bu hadisten daha kuvvetlisini bulamadım 40 günde hafız oldum diyor Onu yaptığı zaman o da 96. sayfada yazılmış Cuma namazından evvel 12 rekatlık bir namaz var O da 94. sayfada yazılmış En mühimi de Hayrettin Karaman ...bana fasık dedi, yalancı dedi... ...fakat ben onun kitaplarını, yazılarını inceleyince... ...onun ne yalanlar söylediğini... ...anlattım, burada bir reddiye var. Evet, bu reddiyeye göre... ...İslam, Yahudi Hristiyanlara iman etsin demiyor. Diyor. Biz de diyoruz, sana mı inanacağız, Kur'an'a mı? Ya Helal kitap diyor Kur'an'da, inanın Allah'a diyor, Peygamber ediyor. E, ayette böyle diyor, sen nasıl diyorsun ki Yahudi Hristiyanlara inan demin? Bir de ne diyor biliyor musun? ...Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu... ...ve qatilûm hattâ lâ tekûne fitne... ...şirkten eser kalmayana kadar onlarla savaşın ayeti var ya... ...bu diyor müşrikler ve mecusilerledir... ...Yahudilerle, Hristiyanlarla savaş emri yok diyor... ...bu lafların hepsine cevaplar ve reddiyeler yazılmış... ...Allah dinimizi bu misilli hocalardan muhafaza eylesin... ...bu reddiyem de çok ilmi, güzel hazırlanmış... ...okursanız imanınızı korusunuz inşallah ahir zaman fitnelerinden muhafaza olursunuz rahman evet dergimiz bir dergi değil kaç kitaba bedeldir Recep-i Şerif Risalesi elinizden düşmesin bir ay boyunca Risaledeki ilimlerle istiğfarlar öğleden sonra Recep ayında istiğfar edene müjdeler olsun Tevbe ayı geliyor Allah'tan Recep ayında af isteyene müjdeler olsun Recep ayı Allah'ın ayından mahrum çıkanlara yazıklar olsun. Üç aylar geldiği için kendimizi frenleyelim, nefsimizi haramlardan muhafaza edelim ve tevbeye alışalım, alışkanlıklarımızı bırakalım, o cennete heves edelim, Allah'ın azabından Allah'ın rızasına sığınalım Celle Celaluhu ve önümüzdeki şu mübarek üç ayı Allah'ımızın razı olduğu şekilde geçiren kullarından olmaya niyetlenelim. En azından bu gece niyetlendik elhamdülillah. Önümüzü gördük elhamdülillah. Recep ayı gelmeden günahlar bırakacağız inşallah. Ta ki Allah'ın ayında kat kat harama düşmekten Rabbim bizi korusun, muhafaza buyursun. Amin. Subhan rabbil alamin Muhammedin ve alâhâ âlih ve <wa> sahibî ecmaîn <'in> Allahümme nâne se'elüke l'cenne el nâhuidibike minel nâr Allahümme nâne se'elüke ridâke ve l'cenne nâhuidibike m'se'haduke ve l'nâr Allahümme nâne se'elüke l'cennete ve mânâ qarrâbe eyleyâ min kavli mü'amel ve ne'uidibike ve mânâ qarrâbe eyleyâ min kavli mü'amel Allahümme nâne se'elüke min kherîr mâ se'elüke min ebûke Muhammed sallallâhu teâlâ ale aleyhi ve sellem ale aleyhi ve ne'uidibike ve entel müştaan ve alel belâ, la havle ve la kuvvete illa billahi Ya rahmaner rahim, ya rahmaner rahim, ya acil şifalar ihsanin. Hafızlık yapan kız yavrumuz hasta olmuş. Allah muhafızını bitittir ya Rabbi. Hasta şifa şane ile ya Rabbi. Allah'ım 12 aydır hastanede yatanlar, tedavisi mümkün olmayan. Mümkün mümkün de doktorlar beceremiyor. Allah her derde deva indirdi. Ya Rabbi! Dertlerimize devayı buldur Ya Rabbi! Eceli gelmeyenlere acil şifalar ihsan eyle Ya Rabbi! İbadet kuvvetleri ihsan eyle Ya Rabbi! eceb Şerif'te oruç tutacak kuvvet ver Ya Rabbi! İbadet yapacak sıhhat ver Ya Rabbi! Faz-ı Ya Rabbi! Mahkemesi olanları hayırla sonuçlandır Ya Rabbi! Hastalara acil şifa, dertlere, deva, borçlara, edalar, ikram eyle! Ya Rabbi! Evlenmek isteyenlere hayırlı eşler nasip eyle! Ya Rabbi cine, büyüye, sihire, göze, nazara uğrayanları acil halasa ile kurtar Ya Rabbi. Sen onlara fazlul kereminle şifalarının nerede olduğunu buldur Ya Rabbi. O duaları onlara okumalarını nasip eyle Ya Rabbi. Bizden ölen, öle, evvel ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur ile Ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. Assalatu vesselam. Aleyke ya Resulallah Es salatu es selam Aleyke ya Habibullah. Es salatu es selam Aleyke ya Seyyid el-eveline ve Evel l-akhirin Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Asufune ve selamun alel mursalin Velhamdülillahi Rabbil Alemin 2 Mayıs Cumartesi Akşam namazını mütakip Manileri kaldır bizi buluştur ya Rabbi Amin. Dersimize kavuştur ya Rabbi Amin. Bizi günahsız birleştir ya Rabbi Amin. Buradan da affolarak çıkmak nasip eyle ya Rabbi Amin 25 Nisan Cumartesi akşam namazından sonra İttef'in organize ettiği yurtdışı talebelerin geleceği Ümmetin Renkleri Buluşuyor programına Davetlisiniz. Nerede? Burada. Burada. Burada. Ha, burada olacak. Afrika'dan talebeler geliyor. Siyahi zenciler geliyor. Efendi Hazretlerimizin bereketiyle Gine'de, Afrika'da her yerde medreseler açılıyor elhamdülillah. İşte o talebeler gelecek. Size de bereket olur. 25'den cumartesi akşamdan sonra onlar günahsız yavrular, gurbetten geliyorlar, ırkları farklı, renkleri farklı, dilleri farklı ama yolumuz bir elhamdülillah. Onun için sizler de davetlisiniz bu programa.